Global Population Speak Out Projesi Asimilasyon, canlıları, biyotik, yaşamsal, temizleme ve ötekilerin fakirleştirilmesiyle gerçekleşir. Toprağı kullanmak, toprağı zehirlemek, hayvanların içine bizden korkup sinmelerine ve kaçmalarına sebep olacak şekilde Tanrı korkusu salmak, balığa balıkçılık, hayvanlara çiftlik hayvanı, ağaçlara kereste ve nehirlere tatlı su gibi isimler vererek insanların ticari faaliyetlerinin yarattığı yıkıma ve metalaştırmaya kavramsal olarak zemin hazırlayarak gerçekleşir. Aylin Christ Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi.